Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Merhaba, bugün tam takım Merhaba, <gülüyor> stüdyodayız. Herkese merhaba. Merhaba, ben de Alp. <gülüyor> evet, Alp Orçun, Asu Aksoy ve ben Derya Tolgay. Ee, bildiğiniz gibi Dünya Mirası Adalar Programımızın bir hedefi var. Bu hedefimizi 2018'de de aynı azimli çalışma, birliktelik ve dayanışma evet. ile bu bize emanet edilmiş benzersiz miras adalarımızı gelecek kuşaklara ulaştırmaya çalışmak. Adalılara ve tüm dünyaya barış dolu bir mutlu yıl diliyoruz hep beraber. 2017'nin ardından da bir değerlendirme yaparak programa başlamak istedik. Zira acil ve gün geçtikçe sorunları büyüyen bir ada ile karşı karşıyayız. Programda vaktimiz yettiğince işte 2017'de adalarda önemli gördüğümüz konuları bulundu konuşalım istedik. Şöyle kaba hatlarıyla üç konu başlığı yaptık. Bunlardan bir tanesi tabii bir bölü beş bin, bir bölü bin planlar, bir diğeri ulaşım. Yani bunun içinde fayton meselesi de çok önemli yer tutuyor ve tabii güzel de bir haber. Büyükada'da bir üretim başlangıcı, bir kooperatifin kuruluşu ve ürünlerini alması. Şimdi isterseniz önce planlardan başlayalım ee, kültür ve doğal varlığımız geçmişin e, somut belgeleri onlar salt e, yani fiziksel bir varlık olmaktan öte içerdiği ve günümüz toplumuna aktardığı bilgiler nedeniyle de böyle bilinci derecede korunması gerekli son derece önemli varlıklarımız ve onların üzerinden planlar yapılıyor e, ne dersiniz evet yani aslında bu son e, bir ay içinde adalarda e, ...tartışılmaya başlanan... ...yani gelen bir takım duyumlar var... ...işte faytonların... ile ilgili... E, ...faytonlara ne olacak... ...aslında bu son... ...belki de 10 gün içinde böyle ortaya çıkan bir durum... E, ...ve... ...aslında e, çok uzun zamandır konuşuluyor he. da... ...şimdi böyle bir somut... ...bir, bir gelişme oldu diye... Evet. ...böyle çok konuşulmaya başlandı... Yani ...bu faytonlar meselesi konuşulurken hı hı. de... ...aslında e, bu... Bir bölü bin diye kısaltarak anlattığımız koruma amaçlı imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planlarının adaların kültür mirasının korunması, bilinmesi, değerinin bilinmesi, herkes tarafından sahiplenilmesi ve gelecek kuşakları da bir bilgi kaynağı olarak aslında hem bir varlık olarak hem de bilgi kaynağı olarak aktarılması meselesinin ne kadar işte bu ulaşım meselesiyle, faytonculukla, e, yani iç içe olduğunu görüyoruz. Yani bunlar birbirinden ayrı konular değil. Dolayısıyla hani bu planlar meselesinde mesela işte e, gerek e, bir böyle beş bin ölçekli plana baktığımızda, gerek onun uygulama ayağı olan bir böyle bin ölçekli uygulama planına baktığımızda bu ulaşım konusunun, ...hep bir, evet bir ulaşım master planı yapılsın gibi böyle bir, nasıl diyeyim, bir, bir, bir tarafa böyle <gülüyor> konduğunu görüyoruz. Ee, onun dışında da aslında bu planlarda somut olarak söylenen e, şeyler yok. Yani 5000 planda aslında faytonların, faytonculuğun, adaların bir geleneksel ulaşım biçimi olduğu ifade ediliyor ki... ...bu doğru ve iyi bir e, ifade ama binde mesela... E, gerçekten bu konuda böyle somut şeyler yok. Buna karşılık bin planında mesela biraz daha böyle ayrıntılı baktığınız zaman şöyle bir şey görüyorsunuz. İşte bugün faytonların Büyükada'daki park yeri olan yani saat meydanın hemen yanındaki at meydanı alanının aslında boşaltılarak mesela oradan faytonların Luna Park'a taşınması gibi böyle bir cümlede Geçen bir ifade Hı -hı. görüyorsunuz. Nereden biliniyor bir şey yapılmadan, ulaşım planı yapılmadan, evet. bir bölü plan son halini almadan nereden biliniyor? Evet. Onu da Hiç tamamen... bunun altlığı yok. Evet. Yani aynı plan diyor ki, ulaşım master planı yapılmalıdır Hı -hı. diyor. <gülüyor> Fakat aynı plan ondan sonra dönüp bunu bir özel proje konusu olarak, yani bu şeyin at meydanının bu şekilde Hı -hı. düzenlenmesini öneriyor. Yani Dolayısıyla karşımızda aslında çok birbiriyle iç içe olan ee, bir konular var ve e, e, yani bunlara bütünlüklü olarak bakmak Hı. gerekiyor. Biz biliyorsunuz programlarımızda aslında bu bir bölü bin, bir bölü beş bin planlarını bayağı ayrıntılı ele aldık. Ee, ve aslında buradan nasıl bir sonuç çıkıyordu? Belki çok böyle kısaca özetleyecek olursak ee, Kent Konseyi bu konuda iki tane rapor, rapor hazırladı. Bunlar web sitesinden Anladım. ulaşılabilecek raporlar. Bu raporlarda aslında bir bölü plan, bir bölü bin odaklı analizler yapıldı. Daha sonra e, adalar... Kültür e, hangi dernek? Koruma, bir derneğin, koruma derneğinin evet. değil mi? E, bir Mimar çalışması. Sinan Üniversitesi ile bir ortak bir araştırma, daha doğrusu onları bir araştırma ısmarlamışlar. Evet. Oradan gelen sonuçlar var elimizde. Evet. Yani buralardan aslında şöyle bir şey çıkıyordu. Bir kere tabii bir bölü bin ölçekli plan, bir bölü beş bin ölçekli makro planın verdiği kararları aslında uygulamaya geçiriyor. Şimdi ve 5000 bin öyle bir takım kararlar vermiş ki işte ne bileyim konut alanlarının pansiyonculuğa açılması gibi. Böyle çok nasıl diyeyim bütün e, böyle bir konut alanları pansiyonculuk gibi geniş konular. Ya bunlar çok böyle belki sokak ölçeğinde mikro ölçekte belirlenmesi gereken konular iken ta 5000 bin ölçekte böyle büyük kararlar verilmiş. Şimdi evet. tabi bunlar uygulama planlaması aşamasına geldiğinde de geri dönüp düzeltmesi e, çok zor evet. konular. Dolayısıyla bin bir anlamda böyle bir eli kolu sanki bağlanmış gibi. Hani bin ölçeğinde ama düzeltecek e, şeyler, adımlar atılamaz mı? E, yani 5000'deki kararları yorumlayacak e, şeyler yapılamaz mı? E, adımlar atılamaz mı? Hmm. Şimdi aslında tabii şöyle bir bakacak olursak bu kadar karmaşa ve uyumsuzluğun altında yatan neden artık dünyanın terk ettiği, gerçekten terk ettiği, başarı kazanmış ülkelerin, şirketlerin hepsinin terk ettiği merkeziyetçi yönetim sistemidir. Bu adalarda yaşayan sayısı şu bu insanlar var. Bunlar ne oraların nasıl imar edileceğini, ne oraların mirasının nasıl korunacağını ne oralarda ulaşımın ne olacağına dair hiçbir karara katılmıyorlar ve eğer bu sorulursa iktidar sahiplerine yerel ve merkezi diyorlar ki biz bilgi verdik ya bu bilgi verme meselesi değildir ki bilgi verirsin herkes bilgi veriyor bildiği gibi bilgi veriyor katmaktır değil mi? <gülüyor> yani kararın, kararın alınmasını birlikte yapmaktır hep birlikte yapmaktır onun için bu beş bin yani bir bölü beş bin ve bir bölü bin ve şimdi işte artık olsun diye bizim de uğraştığımız. istediğimiz, uğraştığımız ulaşım planı. Bunların hepsinin yeni baştan, gerçekten yeni baştan ve katılımcı bir biçimde gözden geçirmesi evet, evet. lazım. Evet bir şekilde demokratik evet. ve katılımcı. Evet. Bütün evet. programımızın da zaten ana omurgası da bu. Evet. Bunlar olmadığı için hep bunu eksiklikleri evet. yaşıyoruz. Yani biz biliyoruz işte hep beraber oralarda oluyoruz. Her iki e, kademedeki otoriteye de ya biz de varız katılalım Hı. ne olur diye yalvar yakar zamanında işte kötü ol. <gülüyor> Böyle bir süreçten geçiyoruz yani, yani biz orada oturan insanlarız. Evet son Beşiktaş Adalar vapurlarının ha, kaldırılması da öyle. iki gün öncesinden duyurularak adaların hiçbir şekilde haberi olmadan bir fikir dahi alınmadan Çocuk çocukları okula nasıl gidecek, insanlar işe nasıl ulaşacak, koca bir metropolde Beşiktaş gibi <gülüyor> ana bir arteri kesebiliyor. Kimseye sormadan bu demokrasi mi acaba? Katiyen değil. <gülüyor> Ayrıca bu İstanbul Belediyesi'ne ait, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir hizmet. Yani şimdi deniyor ki niye kesildi bu? Yeteri kadar yolcu yok. Biz o şeylerle de bir cins taşeron anlaşması ama yaptık. Ama erişim hakkı diye bir şey var Ama erişim mi? hakkı diye bir şey var. Bu bir hizmet. Yani belediyenin, koskoca bir belediyenin e, koskoca dört adada oturan yurttaşlarını, e, pay sahiplerini aslında şehre getirme hizmeti bu. Bunu ne yapılırken e, plan şeyler, yıllık tarifeler... Ne kaldırılırken... ...hiç kimse kimseyi soruyor Bitti deniyor sadece. Bir de bu plan hükümleriyle aslında çelişiyor. Çünkü plan hükümleri diyor ki... ...burada yaz kış oturanların... ...sayısını dengelemek lazım. Yani Hı. kışın aslında burası çok böyle ıssız... ...bir yere dönüşüyor. E, oysaki burası da kışın... ...canlı, ekonomisiyle... ...sosyal kültürel hayatıyla kendi kendisini... ...besleyebilen... ...dolayısıyla yani kışlık nüfusunda... Aslında e, sayısının artması belki işte o, e, yani oradaki konut yapısının el verdiği ölçüde e, insanların kışın da e, adalarda yaşayabilmesi falan diyor. Böyle bir, evet. e, bir yaklaşım varken e, yani ulaşım meselesinde tamamen aslında pazar mekanizması ve ticari bir aslında değil mi? Yani rantabül değil o yüzden evet. kapatıyoruz gibi evet. bir yaklaşımda Yani kamu hizmetiyle tamamen ters evet. çelişkili bir evet. karar veriliyor. Kamu hizmeti kavramı Çok burada... Çok iyi bilmiyorum bu işleri ama anayasaya aykırı değil midir bunlar? Eh, <gülüyor> yani <gülüyor> yani de, iyi niyetle yorumlanan bir anayasaya aykırı olmalı bence de. Çünkü işte bir şey ulaşım bir haktır. Ada olunca ulaşımın yani, başka bir vasıtası yoktur. Evet. Ondan sonra falan böyle... 15 bin hı. nüfusun yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Evet. evet. Ve e, bir Sivra'da... ...gelecekte bir Sivra'da... Şunda, ...şuradaki bir da var... Üzerine dünya inşaat yapıldı. Buraya mı vapurlar acaba yollayacaklar hepsini? Oraya ayrı vasıla işleyeceği <gülüyor> kesin. Or oraya, or Oraya bizim gibi <gülüyor> vatandaşların giremeyeceği de kesin. Yassı yasadı Orası başka bir şey oluyor. Ne olduğunu evet, Allah biliyor. Evet. Belki başka bilenler de vardır. Evet. Yani buradan ulaşım <gülüyor> meselesine de aslında bağlanabiliriz. E, bu Değil arada mi? şeyi de atlamayalım. Yani Beşiktaş'tan Büyükada'ya e, sefer sayıları zaten günde dört tane filandı. Çok sık da evet. değildi. Evet. Çok da az değil. Evet, evet. Ulaşım meselesi, yani bu deniz ulaşım meselesini de ihmal etmemek lazım. Yani adaları biraz sonra daha çok belki etraflı konuşuruz. Ee, kara hmm. ulaşımla at mı, kervan hmm. mı? <gülüyor> at mı evet. da <gülüyor> mi? At mı mi? Eskiden <gülüyor> biliyorsunuz eşeklerle e, tabii, ulaşım tabii. Biz onları evet. bilerek geldik adaya. İnşaatlarımız evet. öyle yapıldı. Aslında evliyorsan. adalardaki <gülüyor> yaşam tarzı yavaş yavaş. Bir ne? yaşam tarzı yani eşeklerden, evet. atlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla mekanize olmayan. Evet. O anlamda yani adaların kültür mirası dediğimiz zaman yani orada belli bir tarz yaşamdan bahsediyoruz. Şimdi orada yaşayanların, adalara gelenlerin de bunu bilerek ve bunu severek aslında, bunun değerini bilerek, dolayısıyla adaya geldiğinde hani bir ata bineceği, atlı bir yavaş gidileceği, ee, orada işte motorlu araçlarla karşılaşılmayacağı hatta eşeklerin bile olabileceği falan gibi. Esasında yani gelme başka sebepleri bir de o. Yani o. şehrin bu kaosundan He. kaçarak oraya Sorunca geliyor ama evet. şehirdeki aynı konforunu da orada bulmak istiyor. Hı. Yani çelişki burada. Hı. Evet. Ee, bu kişisel konforun bu kadar öne geçmesi bizim miras Yürünler olduğumuzu da mesela. zedeleyen evet. bir şey. Adalar mirastır diyoruz ama kişisel konforlarımız bu kadar ön planda olduğu zaman da bu bunu imha ediyor. Adanın ...konforu başkadır. Adanın konforu... ...sessizliktir. Adanın konforu... ...yavaşlıktır. Adanın konforu... ...dostluk, arkadaşlıktır, komşuluktur. Ad bu, bunlar da konfor. Bunlar da çok daha ciddi konforlardır... ...şeye nispetle. Çok değerli. Evet. Tabii. <gülüyor> yani şimdi biliyorsunuz... ...bu son işte herhalde beş senedir... ...filan adalardaki... ...ziyaretçi sayısında yaşanan... ...patlama ve bu ziyaretçinin iyi yönetilememesi sonucunda da bir karşı karşıya olduğumuz tam da bütün bu değerleri Hı. aslında e, şey yapan yani tehdit eden e, bir e, yönetilemeyen bir talep patlamasıyla karşı karşıyayız ve nasıl bir manzara olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Hı peş peşe işte şeyler faytonlar Hı. işte akülü araçlar bisikletler yayalar binlerce yaya işte pusetliler vesaire böyle bir tam bir şey aslında kaostan bahsediyoruz Hı. ve bu kaosun sorumlusu olarak da sanki böyle bir faytonlarmış Hı. gibi böyle bir işte sosyal medyada kampanyalar dönüyor faytonlar kaldırılsın deniyor Oysa ki faytonlar adaların tam da işte bu mirasının çok önemli bir parçası. Şimdi mesele dolayısıyla faytonları kaldırmak, faytonları suçlu ilan etmek değil. Mesele aslında bu talepteki bu yönetilemeyen evet. krizi görmek. Evet. Ve burada tabii ki bir denetim krizi var, işte yönetim krizi var. Bunlar nasıl çözümlenecek? Şimdi belki burada iyi bir haber. Kent Konseyi Ulaşım Grubu. Hı hı. Kent Konseyinin çeşitli çalışma grupları aslında Kent Konseyi mekanizması adalarda çok iyi çalışıyor. Hemen bu konularda e, e, tepki veriyor, tepki araştırma veriyor, yapıyor, araştırma yapıyor, uzmanları He. çağırıyor, işte e, dernekler, platformlar, bütün bu tarafların bir araya gelip. Burada benim de gözlemlediğim bir şey var. E, şimdi her Iki, bir fikir var ve iki karşı görüş olabiliyor. Önemli olan o masaya bunları oturtabilmek. Herkes kendi fikrinin en iyi olduğunu düşünüyor. Şimdi bu bir grupta hayvan aktarı, aktivistleri atlara eziyet olduğu gerekçesiyle faytonların kaldırılmasını istiyor. imza topluyor işte vesaire. Öte yandan faytonların adaların tarihi bir sembolü mirası olduğunu söylüyoruz biz ama görev yerine gelmiyor. ...denetimler yapılmıyor... ...yönetim hastalıkları söyleyerek... ...faytonların kaldırmasına... ...karşı çıkıyoruz... Hı. ...ben o grupta olduğum evet. için... ...kendi adıma söylüyorum ama... ...karşı tarafın bu fikrini mutlaka... ...önemseyerek aynı masada... Hı. ...bunun tartışılması işte demokratik... Hı. ...şey bu Hı. masa... ...kent konseyi bunu yapıyor... Evet. Yani ...yapmaya çalışıyor... ...aslında mesela şöyle bir durum da var... Ee, hepsi arkadaşlarımız dostlarımız komşularımız hayvan hakları savunucularının Hepimiz belli ölçüde adaya gelerek zaten hayvan, hayvanlara yakın olmak Hı -hı. istediğimizi en azından e, ifade etmişiz ee, İşte hepimiz elimizden geldiği kadar bakımlarıyla ilgileniyoruz Uyarılarda bulunuyoruz kötü muamele edenlere vesaire bir şey bilmiyoruz. Yani ben kendisini şahsen tanımam. Fakat Açık Radyo Programcısı olarak adını öğrendiğim Emin Mahir Başdoğan vardır Yakında Ve, konuğumuz olacak. İnşallah müjde. ondan sonra. <gülüyor> Ve şey bu Emin Mahir Başdoğan Bey at sevgisiyle at bilgisiyle ünlenmiş bir kişidir. Şimdi onun söylediklerine bakılacak olursa da adalarda atların tabii iyi bakılmak doğru bakılmak işte doktor kontrolünde yaşamak şartıyla araba sürmede kullanılmaları bir gereklilik hatta atların atlar çalışır diyor. Çalışır değil değil diyor. Tabii evet. Tabii. Yani bunu bir program değil alacağımız için şimdi ben hmm. onu, onu yerine konuşmayayım mı ama? gerçekten yurt dışına gittiğimiz zaman hepimiz bu tarihi kasabalarda falan ilk gördüğümüz Evet. At sayıda ama, olmakla birlikte ama tabii bakılıyor onlar. Var koca kaden... ama gayet güvenli, sağlıklı atlar tabii. endam ediyorlar. Ee, bir sürü kral kraliçelerin bu atlı birlikleriyle gösteryen at hep var hayatımızda. Evet. Önemli olan bunu sağlıklı nasıl devam ettirebiliriz? Evet. Adı içinde gerçekten büyük miras. Evet. evet miras. At hakikaten bir miras konusu. Evet. Yani modern yaşantımızı düşünecek evet. olursanız evet. eskiden İstanbul'da <gülüyor> at arabalı işte sebze, <gülüyor> meyve satan <gülüyor> lar değil Çok mi? Tabii. E, kavum satanlar falan. Yani hmm. aslında böyle bir ad denince hani modernleşmeyle, hmm. modern kentle mücadele eden <gülüyor> böyle bir şey, kültür mirası eskilerden eskilerde kalmış <gülüyor> böyle hmm. bir şey anlıyoruz, evet. değil mi? Ve aslında o bakım nostaljik o anlamda hmm. belki. Bismarck'ın çok önemli bir şeysi vardır. Öngörüsü vardır. Der ki ben her zaman atları tercih ederim. Otomobil. Tabii bu şaka olarak söylüyorum. <gülüyor> otomobillere karşı daha otomobiller yeni çıkmış. Savaş aracı olarak da işte taşıma aracı olarak da kullanılmaya başlanmış. Mispainter diyor ki, ben her zaman atları tercih ederim düşünebiliyor musunuz diyor otomobil denen şeyin atların yaptığı işi yapabilmesi mümkün mü diyor yani evet, <gülüyor> Neyse <doğru>. bu, bu. <gülüyor> Evet yani şimdi şunu da hatırlamamız lazım aslında adalarda ta 1999 yılında kurul kararıyla bütün yollar yaya yolu olarak ilan edilmiş bir kere. Dolayısıyla adalar aslında yayaların hani ee, ama tabii ki at eşek yani bu tür taşımacılık da e, yani çünkü adalar sonuç olarak e, işte insanların eşyaların e, zerzevatın taşındığı yani taşınması gereken dolayısıyla hep iç içe olmuşlar bunlar ama bu, bu bir tempo demek bu tempoyu anlamak gerekiyor yani bir doku demek o yolların e, eğimleri yolların e, satıhları yani orada aslında adalarda gerçekten böyle bir doğayla bir modern öncesi demeyelim ama yani modernlikle Hı -hı. E, böyle bir küçük ada yaşantısının daha yavaş, daha doğa içinde bir e, ada yaşantısının bir araya gelip bir Hı -hı. sentezlendiği. Ya bizim bunu nasıl devam ettireceğimizi yeni teknolojilerle daha sürdürülebilir yaklaşımlarla bu konularda yeni teknolojiler, yeni malzemeler var. Biz evet. gidiyoruz şey asfalt döküyoruz yollara. Tam tersine <gülüyor> yani o asfaltları söküp atlar için daha uygun, aküler için uygun olmayan <gülüyor> satıhlar. Yani böyle evet. bir akü meselemiz tabii modern bir dünyada yaşıyoruz elbette. Evet. Yani hepsini bir arada nasıl yaşatacağız? Bir arada hepimiz nasıl bu, mutlu olacağız? Evet. Yürüyemediğimiz bir şehir, şehir midir? <gülüyor> evet. <gülüyor> bu konu çok işlenmişti hatırlarsanız. Evet. Yürüyebildiğimiz yerlerden son kalan ada esasında. Evet. Yürünebilir bir yer, adalar olması çok önemli. Bunun üzerine de düşünüp planların evet. bu şekilde yapılması lazım. Kesinlikle. Şimdi orada plan deyince, daha doğrusu işte modern efendim, imkanlar deyince... En önemlisi zannediyorum modern yönetim usulleri. Yani modernden kastım çağdaş, Hı. bugünün yönetim usulleri. Dünyanın bütün düşünürleri artık hem de en katı klasik iktisatçıların içinden çıkanlarda ve tabii Namım Chomsky gibi çok takdir ettiğimiz isimler de sivil girişimlerin ama bunlar ekonomik girişimlerden bahsediyorum. Önemi üzerinde duruyorlar. Her ülkede farklı isimler var. İşte, Thiers-Lieu e, diyor mesela. Thiers-Lieu diyor hmm. şey. Fransızlar. Ve bunu çok önemsiyorlar. Evle, e, profesyonellikle e, amatörlüğün bir araya geldiği işletmeler. Sosyal girişimcilik deniyor. Ama sosyal girişimcilik şey anlamında değil. Ya, yoksulları yemek dağıtmak falan değil. E, bir bölgenin insanlarını bir araya getirerek, onların enerjisini e, mobilize ederek ortak üretim. Şimdi adalarda aslında çok güzel bir örnek başladı. Ada'da bir kooperatifimiz var. Kendileriyle burada yine bir program yapmıştık. Büyükada Tarım Kalkınma Kooperatifi. Oradan Semih Aygen ve Taylan 42 beyler geldiler. Ve işte şey ettik uzun uzun görüştük burada. Çok iyi bir başlangıç. tabii bu neyi getirir? Eğer o kooperatif bir iyi örnek olarak benimsenirse benzerlerini ...etrafta örgütlenme konusunda e, yüreklendirir. Bunlar arttıkça adada insanların bir araya gelerek belli hedefleri e, ortaya koymaları mümkün hale geliyor. Yani o zaman e, şimdikinden farklı olarak bir e, ulaşım meselesinde bunlara sorulması evet. lazım. Üretici bir yaklaşım bu üretici, değil mi? Tüketici değil. Değil ama üretici olunca söz sahibi de oluyorsun. Hı -hı. Yani söz sahibi Tabii. olunca da işte plana da karışırsın ondan sonra seni atlayamaz artık şey e, merkezi ve yerel evet. yönetim. Bir de burada yani Hı. turizme bağımlılıktan da aslında Hem de kurtuluyorsun, kurtuluyorsun. Söz konusu yani planların mesela en önemli sorunlarından birisi bu. Yani böyle Hı. çok turizme evet. dayalı bir ekonomi Hı. düşünüyor. Her ne kadar yani bunu nasıl açabiliriz diye bakıyor olsa bile cevapları yok. yok. Oysa ki bu kooperatif hareketi adalar eskiden çünkü üretimin olduğu bir yermiş. Evet. Evet. Yani çiçekçilik evet. yapılırmış, evet. kendi ekmeğini yaparmış, evet. <gülüyor> evet. Ee, yani buğday, buğday içirmiş, e, işte şarap var. yapılırmış. Kaç tane değirmen yetişirmiş. var adalarda. Evet. Yani şu anda organik bal, işte bu yabani hı. zeytin, Falan. yabani zeytinden üretilen zeytinyağı bayağı eczanelerde satılacak kadar değerli evet. yani bu üretimler. Yani insanların karnı da doyar. Üretilmeye haçlar. Şeyle olmuyor sen. Sonra e, yeni mesela üretime yönelme deyince bu şeylerde yer alan e, şunun dikkatimi çekiyor. Artizanal ürünler üretimi, ondan sonra işte sanatsal ürünler üretimi. Halbuki bunların hepsi yine turizme yönelik. Tabii. Ya, yani kime satacaksın? Ve çok kötü şeyler yapılıyor. Hepiniz biliyorsunuzdur Akdeniz kasabalarındaki o evet. feci turistik malzemeyi. Evet, Bir dakikamız var Sonlandırıyoruz 2017'yi Son... bu şekilde aslında kapattık ee, İyi evet. ve kötü yönleriyle Değerlendirdik 2018'de evet. devam ediyoruz Aynı şekilde değil mi? 2018'de katılımcı ve demokratik Bir modelle Evet. Adaların olmazsa olmazı, bunu omurgamız bir... bu. Evet. bu arkadaşlar. Bunu, bunu, 2018 hepimizin. hedefimiz bunu, bu. Bunu biz istersek olur adalarda yaşayanlar ister olur, bunu, şey. isterse olur. bunu evet. kimse bize vermez, onun için devam. Evet. Efendim, bize Dünya Mirası Adalar Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz, eski programlarınızın kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Birlikte üzerinde yaşadığımız bu müstesna yerin sorumluluğunu farkına varmalı. Geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için katılımcı olmalı ve görev almalıyız. E, katılımcı ve bir demokratik bir model için e, adalar hepimizin, hoşçakalın. Hoşçakalın, hoşça adalar kalın. hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç.